Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir Kadrajdan merhabalar ben Şenay Aydemir ee, Bu hafta yine e, vizyona giren filmlere ve sinemalaki e, gelişmelere bakacağız İlk bölümde haftanın filmlerine hızlıca bir göz atalım. E, i̇kinci bölümümüzde de pazartesi akşamı sahiplerine bulan tiyat ödül ilgili biraz konuşuruz. E, bir de bu haftanın önemli gündemlerinden bir tanesi e, İstanbul Film Festivali'nde gösterilecek yerli yapımların eser işletme belgesi zorunluğuna tabi tutulması konusuna e, değinmek gerekecek e, haftanın önemli sinema gündemlerinden bir tanesiyle. Boston'ın öne çıkan filmi hiç kuşku yok ki. Jimmy 9 Oscar adaylığı bulunan filmi 12 yıllık esaret. I ask you what part of the country you come from? from Canada. I guess that is. I know where Canada is. I've been there myself. for slave. Sullivan Northup is an expert player on the violin. I was born a free man live with my family in new york be good for your mother until the day i was deceived to solomon kidnapped sold into slavery well boy how you feel now my name is solomon Northup. i'm a free man and you have no right whatsoever to detain me you're no free man you're nothing but a georgia runaway ...went down to the river Jordan... ...and that servant... ...that don't obey his lord... ...shall be beaten... ...with many stripes... That scripture. Bugün Dramadolu'nda altın kilodizi almış ama bütün bunlardan... ...bunların dışında Steve McQueen... ...son 6-7 yılın... ...en hızlı yükselen sinema çıkarından... ...bir tanesi olduğunu bir kez daha kanıttı öfnümde. Tanıyanlar... ...hatırılacaktır 2008 yılında izlediğimiz Hangar. Açlık filmiyle ilk kez tanışmıştık. Steve McQueen daha öncesinde bu bildiğim gibi oyuncu Steve McQueen'den başka bir İngiliz video art sanatçısıydı. E, video art piyasasında e, dünyasında oldukça tanınan bir isimdi. Ve 2008 yılında Bobby Thompson'ın Açlık Grev'ine odaklandığı Hunger filmiyle e, bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Birkaç yıl sonra da Shane Utanç filmiyle karşımıza çıkmıştı. Her iki filmde de belen meselesini çok öne çıkartıyordu birinci filmde. E, Hangarda e, bedenin tanrıya mı yoksa insana mu ait olduğuna dair önemli bir tartışma yapılıyor ve bedenin bir silah dönüştürüp dönüştürülmedi yani e, izliyorduk. E, ut Utantida ise e, daha çok e, tüketim ve bedensel has üzerine e, konuşlanmış bir hikaye vardı. Burada ise yine beden meselesini merkezi alarak e, kölelik üzerinden bir beden tarif yapıyor. Steve McQueen e, filmi iki türlü izleyebilirsiniz. Bir tanesi. Main Street Amerikan filmi olarak bir kürlük hikayesi olarak izleyebilirsiniz ki bunda hiçbir sakınca yok. Ama e, şeyin ve e, yani utanç ve açıcı izleyenler açısından filmin bir söylem olarak e, devamlılığı Steve McQueen'in söyleminde devamlılığa tekabül ettiğini görmek mümkün. Şöyle ki bu sefer... E, Öncelik üzerinden bir mülkiyet ilişkisi e, kurarak beden, beden üzerindeki mülkiyet ve beden, e, beden üzerinden mülk saharetlerin yaptıkları tasarruflara dair çok çarpıcı sahneler ve e, diyaloglar mümkün, görmek mümkün. O bakımdan 12 yıllık esaret S.W. McQueen sinemasının e, bir devamlılığını sağlaması açısından oldukça e, önemli. Burada e, filmin gerçek bir hikaye konusu, gerçek bir hikayeye dayandığını, Solomon e, Northout isimli bir e, özgür bir kölenin, New York'ta özgür bir kölenin e, kaçırılarak, daha e, 1800'lü yılların ortalarında kaçırılarak taleleştirilmesi ve 12 yıl boyunca tutsak edildikten sonra özgürlüğünü kavuşması sürecini anlattığınızı belirtelim. E, filmin e, sinemasal açıdan çok güçlü bir yapım olduğunu söylemekle beraber film daha önceki filmlerindeki yoğun sinema duygusunu ve tadını bulmakta biraz zorlandığımızı da belirtmekte fayda var. Haftanın bir diğer Oscar'lı Oscar'a göz kutban filmi, Kralık Çember Yabancı Film'de Oscar Aday hatırlayıp İstanbul Film Testimini iki ya da üç yıl önce en iyi film ödülünü alan Köldük filmi filmiyle tanınan ee, Felix Van Groninger'in bir filmi kıracağım ben. Ee, aslında genç bir çiftin e, ilişkilerinin başlama anından dramatik bir finale kadar gittiği noktaya kadar olan e, ilişkilerini anlatıyor ve biraz e, romantik bir ateistliği, gerçekçi bir e, din, e, ateist bir erkekle e, gerçekçi bir dindar olan bir kadının meselelere bakışını sorguluyor. Bu e, e, Açıkçası ben film izlerken şu duyguya kapıldım. Biraz Amerikan Bari buldum filmi. Çok iyi bir film olmasına rağmen. O yüzden kimse şanslı olsa da akademinin bu filme çok gönül kaydıracağını düşünüyorum. Haftanın aksiyon filmi filmlerinden ilki Jack Green, Gölge Arcan. Biliyorsunuz Jack Green defalarca sinemaya aktarıldı. Bu hafta gösterimi... Bir an Jack Green filmin e, yönetmen koltuğunda Kenneth e, Braga oturuyor. Jack Green ise bu sefer Chris Pine, Chris Pine canlandırıyor. E, bir başka aksiyon filmimiz, yine aksiyon filmimiz Frankenstein Ünlümsüzlerinin Savaşı. E, Frankenstein hikayesini e, günümüze taşıyıp e, bir tür... E, Bol yeni nesil e, fantastik e, filmlerinin yanına ekleniyor diyebileceğimiz filmlerden bir tanesi. Aksiyonu yerinde bu tür, sever, bu tür filmleri sevenler için gerçekten sinemada yani eğlenmek ve o klişe tabiriyle hoşça vakit geçirmek isteyenler için e, Frankenstein Ölümsüzler Savaşı haftanın iyi seçeneklerinden bir tanesi olabilir. E, haftanın korku filmi merakları için şeytanın gününü tavsiye edebiliriz. Bu filmi görme fırsatı bulamadım ama... E, birbirlerini çok severek evlenen bir genç bir çiftin balayı sonrası e, kadının hamile olmasını e, olduğunu fark ettim. Fark ettikten sonra e, balayında yaşadıkları bazı e, şeylerin e, başlarına gelen bazı olayların e, kadın üzerindeki etkilerini gösteren ve girerek e, gerilim bir hikaye olduğuna dair e, bir bilgi verebilirim. E, yılın Böyle o fat, e, ama festival vasatı filmlerinden bir tanesi olduğunu düşündüğüm Çöğret Tepesi ise e, Taksi Driver ve Amerikan Cigori gibi filmlerin sendesi olarak tanıdığımız Paul e, Schreider'ın e, imzasını taşıyan bir film. E, film de e, Lindsay oynuyor. Film biraz e, Los Angeles'ta e, ki 4 kişilik bir ilişkinin e, önce e, ne derler dram, dramatik bir yapıyla başlayan bir film çekme e, esprisiyle başlayan ama giderek e, paranoyak bir e, yol alan hikayesi diyelim e, ama bence çok ne olacağını karar verememiş bir e, film gibi gö göründü bana e, haftanın animasyonu e, okulların hafta e, okulların farklı girdiği bu hafta köfte yağmur iki ikimizin 9. yılındaki ikimiz daha ee, bu filmi de e, seveceklerdir. E, Afta sonu beraber gidebileceğiniz yani seçeneklerden bir tanesi. Neden vizyona girdiğini bir türlü anlayamadığımız 2008 tarihli e, Uzak Çığlık e, isimli bir film de var. Bu kendisi Far, e, Far Cry isimli video oyunundan biraz uyarlanmıştı. 2008 yılında uyarlanmıştı ama e, 6 yıl sonra bizim sinemalarımızda gösterilme fırsatı bulundu. E, bu da belki yani 2014 yılına dair sinema istatistikleri tutulurken önemli bir not olarak kayda geçebilecek notlardan bir tanesi olacak. Şimdi kısa bir ara verelim ve oradan sonra haftanın sinema gelişmelerini kısaca bir de Sadece yeniden Bu bölümde e, Pazartesi günü saatlerini bulan siyasetçilerdir. Derneği, siyaset Türkiye'nin bu soruları ilgili sonuçta bu biraz konuşmakta fayda var. E, benim de oy kullandığım e, bu e, siyaset Türkiyesi'nin bu açıkçası dörtçiftisi, ama benim tahminlerime yakın bir e, değerlendirme yapıldığını söylemek mümkün. Yeni film, yeni filmini gitti ki bence. Ee, geçen yılın e, en fazla öne çıkan, daha doğrusu çok kamuoyunda bilinmese de e, öne çıkan yapımlarından bir tanesiydi. Kayda değerli. E, i̇lk filmdi ve e, e, yönetmen Erdem Tepegöz'ün bu çabasının e, sinema yazarları tarafından e, görülmesi e, bence iyi bir tercih oldu. E, en iyi yönetmeni duyduğunu ve A. Bitmesinde de, de değişiklik bir durum yok. Bir kez daha Reha e, kez sanırım e, Siyah'ta, çeşitli dallarda Reha filmleri aday oldu. 16 ya da 17 kez bu ödülü almıştı, e, bir kez daha aldı. E, Jin parçamalı bir filmdi. E, seviyeni sevmeyeni politik olarak doğru ya da yanlış bulanı çoktu ama Jin'in tam bir yönetmen sineması olduğu gerçeğini bunlar değiştirmiyor. Dolayısıyla Reha Ardem'in e, en iyi yönetmen edilmesini alması... E, bence doğru bir tercih çıktı. E, aynı şekilde Sanaydinli Tırsın Geciyi kelimi alan Onur Ünlülün e, senaryo sunun e, ödüllendirilmesi de benzer. Çünkü Sanaydinli Tırsın Geciyi de e, yönetmen zaafları e, olduğu düşünülse bile bazı noktalarda senaryosunun çok kusursuz olduğu filmdeki en küçük karakterlerin bile evren kişilik kazandığı ve filmin damga vurduğu gözünde bulun durumunu. E, ...çok iyi bir senaryo olduğunu söyleyebiliriz. En iyi erkek oyuncu da zaten... E, ...çok böyle dışarıya öyle... ...kamuoyuna öyle yansımamış olsa bile... ...Kıvanç Tatlıtuğu önemli bir favoriydi. E, bunun iki hmm. nedeni var. Bir tanesi Ertan Kesel'in... ...diğer güçlü favorinin iki ayrı filmle... aday olmasıydı. Küf ve Yozgat Bluz'da bu e, Onun açısından... ...Rizra e, Hafta ödüllerin bölünmesi... E, ...oylamada... ...tercih yapılırken... E, ...puanların toplanması açısından... Benim kişisel e, favorim açıkçası e, Sarıkamış 1914'teki rolüyle e, Serdar Orçin'di ama e, Kovac Tatlıç'ın ülkele benim rüyasındaki performansını da görmezden geçemezdik. Yine aynı şekilde Jale Arıkan e, Zerri'deki performansıyla hemen hemen herkesin tek geçtiği e, kadın oyuncu performansıydı ki zaten e, bir uzlaşıyla Jale Arıkan'a e, ödülün gittiğini söyleyebiliriz. E, bakın toplamda e, kebinin yası 5 e, z3 Yin e, bir Yozgat Blues 1 e, ödül almış görünüyor. Sanırım şimdi unuttum bir de şu an hatırlayamadığım bir filmi gitti toplam 11 dal e, 5 tanesini e, ke yağsı aldık ki bunların arasında şey de var e, Sanat yönetimi müzik ve görüntü yönetimi gibi teknik dallar da var. Ee, filmin teknik olarak çok güçlü olduğu düşünüldüğünde bu ödüllerin kelebiye rüyasına gitmesi e, çok da e, anlamsız değil. Ee, görünenki e, sinema yazarlarına dair popüler filmleri görmüyorlarken senin izledikleri, izlediği filmlere ilgi duymuyorlar gibi eleştiriler e, aslında bir kez daha burada boşa çıkartılmış oluyor. E, siz e, yani sinemacılar e, el yüzü düzgün sinema duygusuyla dolu popüler işler, büyük dütçeli yapımlar yaptıklarında sinema yazarları ona karşı kayıt kalamıyorlar. Bu haftanın e, bir gün binden maddelerinden bir tanesi de Kültür Bakanlığı'nın İstanbul Sayın Festivali'nde gösterilecek yerli yapımlarla ilgili e, tescil kayıt belgesi isteme zorunluluğu getirmesi oldu. Aslında bu 5-6 yıldır yasada bulunan bir e, maddeydi, yönetmekte bulunan bir maddeydi ama e, bakanlık bunu çok fazla işletmiyordu, çok da Ankara, e, Başta e, Antalya ve İstanbul Film Festivalleri de e, böyle bir teslim kayıt belgesi kimlerden e, istemiyorlardı? Direkt Malatya Film Festivali istiyordu, bu da çok yoğun eleştiriler alıyordu ve sinema dünyası Monatya'daki bu e, zorunluluğun kaldırılması yönünde baskılar uyguluyordu. Adana Film Festivali bu yıl e, talep etmekten vazgeçmişti. Derken e, Kültür Bakanlığı bir hamle yaptı ve bunu bütün festivaller için zorunlu hale getirecek bir girişimde bulundu. İstanbul Film Festivali'nden ilk kez. Ee, bu yönetmeliğin uygulanmasını istedi. Bu şu anlama geliyor. Ee, filmler festivalde e, seçilirlerse, festival programına seçilirlerse Kültür Bakanlığı'na eser e, kayıt testi işlemi yaptırmak zorundalar ve bir reyting almak zorundalar. Yani eser işletme belgesi almak zorundalar. O filmin gösterilebilir olduğuna dair bir belge almak zorundalar. Bu belgeyi alamayan filmler film festivallerinde gösterilemeyecek demektir bu e, belge aslında dizine giren her filmin için zorunlu bir belge. Bir tür e, topu kayıt işlemi gibi bir şey. Ama bu e, aynı zamanda festivallerin özverkliliğini ve demokatikliğini, e, özgürlüğünü kısıtlayan bir şey. Yok. Bir örnek ve durumu mühavetini anlatmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla 5 mol ceza isimli film e, kayıt testil belgesi alamadığı için vizyona giremedi. DVD çıkarken de problemler oldu. Ama bu film 2 yıl önce İstanbul Film Festivali'nde özgürce gösterilmişti, tartışılmıştı. Yani e, çok su işlevan edilmiyor açık bir konu. E, üstelik bürokratik işlemlerde e, söz konusu burada dönem. Samus'un festivali programı 5 Mart'ta açıklanacak. E, bir aylık bir zaman zarfında 40'a yakın filmin kayıt testil işlemi yaptırması gerekecek ki bu birkaç günlük bir işlem. E, bu filmlerin bir kısmı alabilecek mi, alamayacak mı, son dakika yetişecek mi vesaire gibi e, böyle bakanlığın e, ipleri eline almaya çalıştığına dair bir izlenim. Ee, doğdu. Kaldı ki bunu bir ay önce artı 18 alan filmlerin e, filmlere dair e, Bakanlığı desteklerin geri isteneceğine dair yönetmelikle ve çıkartılmaya çalışan e, Türkiye Sanat Kurumu yasasıyla birlikte düşünüldüğünde e, iktidarın e, sanat alanında da ipri ele almak istediğini, bütün kontrolü kendisine geçirmek istediğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Umarım e, bu ön gördüğümüz e, olumsuz senaryolar İstanbul Film Festivali ve ilerleyen başka festivaller için geçerli olmaz diye bitirelim. Kadrajcılar bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta e, nezara giren filmler ve sinemadaki gelişmelerle yine birlikte olacağız. Geçmiyor ki zamana akıyor aldırmadan. Bakma sen bana canım her türlü yaşıyor insan. Kahdikileri durur, kahdis çöker ömrüm aşkın önünde.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 Boşlukta sen yokken denedim kaç kere ölünmiyor mutsuzlukta kah aradım kendimi kah kayboldum boşlukta sen yokken denedim kaç kere ölün.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 Canın sağ olsun eğileceksin başım senden olsun Canın sağ olsun Kah aradım kendimi Kah kayboldum boşlukta Sen yokken denedim Kaç kere ölülmüyor mu? kendimi kah kayboldum boşlukta sen yokken denedim kaç kere